işin kan pahası. Kan pahası. Şimdi birbirini öldürdü, değil mi? Herbirbirine geliyor buna. Öldürülenin öldürülenin ailesi öldüren tarafında Ya onlar biliyor dese, yani makaka kana kaçar. Fakat hani Akıllı adamla ya bu onu onu derken, o asırlar boyu kan davası halen biliyor diyor. Bir yerde bunu bunun yurt bebek yaşsın. Hep insan öldürmek de, Yani şu şey anlamıyor. O zaman ya sen bunu öldürdün tamam bir şey oldu öldü. Şimdi ayrı bir sürü insan öldü. Daha da öyle şey. Buna da karşını ver de bu karşı neyse artık, yani anlaştırlar bize para mı, polo mu, falan, hatta manevi bir şey mi? Bu onun, onun kanının karşılığıdır. Kanının pahasıdır. Bak parayı alırlar, ya bir, bir, bir ihtiyaçlar için kullanır ya o köyün, kader neyse bir iş için kullanır. Yani diyet, kan pahasıdır. Onun niyetin manası odur. Hatta, yani, Kuvvetli bir şey yapardık, otokulu falan çok kuvvetli bir şey yapardık. Ben sehbetinin bir kaşalısı falan oluyor, oturun kaşalıyız zaten. O da diyetten bahsediyor. Zaten mezun oldu da diyet falan. Hani o kadar hatırlıyorum diyeti. Sonra, e, tabii daha sonra diyet bahsediyor, birçok yerde geçti. Geçimdeki, diyeti de söylediğim büyük bir şey, ne var? Giyip, söylediğim falan yok hocam geldi belli Develi onun ona bakayım. Geliyor. E, Kap <gülüyor> e, diye kana karşımaydı. Bunda Allah da onun diyetten hoca onu onu merak etmiş, geliyor orada da, Geldi. Onun şimdi